Ebu'l-Münzir Übey ibn-i Ka'b, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam vardı ki, evi camiye ondan daha uzak bir kimseyi bilmiyorum. Bu kimse, cemaati hiç bırakmazdı. Kendisine denildi ki veya ben kendisine söyledim. Bir merkep satın alsan da, karanlık ve aşırı sıcakta binsen olmaz mı? O da şöyle cevap verdi. O da şöyle cevap verdi. Evimin, mezcinin yanında olmasını arzu etmem. Çünkü ben mezcide gidişimde ve aileme geri gelişlerimde adımlarımı sevabın yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kimseye bunların hepsinin sevabını Allah senin için derleyip topladı buyurdular. Başka bir rivayette. Camiiye gidişindeki her fazla adımlarında sevap vardır.